Sizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve güzel işler yaparsa, ona da mükafatını iki kat veririz. Onun için biz cennette pek güzel ve arkası kesilmeyecek bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer halinize layık bir takva ile korunacaksanız, Yabancılarla, cazibeli bir sesle konuşmayın ki kalbinde fesat bulunan kimse bir ümide kapılmasın. Konuşurken ciddiyet ve ağır başlılıkla söz söyleyin. Evlerinizde oturun, evvelki cahiliyet devri kadınlarının açılması gibi açılıp saçılmayın. Namazınızı dosdoğru kılın, zekatınızı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamber ailesi, Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini, ilim ve hikmeti tefekkür edin. Şüphesiz ki Allah'ın lütfu çok geniştir. O her şeyden hakkıyla haberdardır. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, Allah'ın emirlerine uymakta sebat gösteren erkekler ve kadınlar, sadakat sahibi erkekler ve kadınlar, sabreden erkekler ve kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve kadınlar, zekat ve sadakalarını veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar için Allah mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir meselede hükmünü verdiği zaman bir mümin erkeğin yahut bir mümin kadının artık işlerinde başka bir yolu seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse apaçık bir sapıklığa düşmüştür. Hani Allah'ın iman nasip ederek ikramda bulunduğu ve senin de azat edip evlatlık edinerek ikramda bulunduğun kimseye sen hanımını bırakma, Allah'tan kork diyordun. Sen o zaman Allah'ın açıklayacağı bir şeyi bildiğin halde insanların dedikodusundan korkuyordun. Halbuki Allah korkulmaya daha layıktır. Sonra Zeyd o hanımla alakasını kesince biz onu sana nikahladık. Ta ki evlatlıklarının boşadığı hanımlarla evlenmenin müminler için günah olmadığı anlaşılsın. Allah'ın emri işte böylece yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisi için takdir ettiği şeyi yerine getirmesinde peygamber için bir bebal yoktur. Daha önce geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri tayin edilmiş ve değişmez bir hükümdür. O peygamberler ki Allah'ın emirlerini tebliğ eder, yalnız ondan korkar ve Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah kafidir. Muhammed hiçbirinizin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah ise her şeyi hakkıyla bilir. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin. Sabah akşam onu tesbih edin. Odur ki sizi inkar karanlıklarından nura çıkarmak için rahmetine eriştirir. Melekler de bağışlanmanız için dua ederler. Müminler için o çok merhametlidir. Ona kavuştukları gün Allah'ın müminlere hediyesi selamdır. Her türlü korkudan emniyet ve selamet müjdesidir. Bir de onlar için hoş ve ardı arkası kesilmeyecek bir mükafat hazırlanmıştır. Ey Peygamber! Biz seni insanlar için bir şahit, bir müjdeci, bir sakındırıcı, onun izniyle insanları Allah'ın yoluna çağırıcı ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Müminleri müjdele ki, Allah'tan onlara pek büyük bir lütuf ve ihsan vardır. Kafir ve münafıkların sözlerini dinleme, eziyetlerine aldırma, Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler, mümin kadınları nikahlayıp, sonra da kendilerine dokunmadan boşadığınız takdirde onlar için sayacağınız bir iddet yoktur. Onları bir şeylerle faydalandırın ve kendilerini güzellikle bırakın. Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı kızlarını, ve teyze kızlarını biz sana helal kıldık. Mehir talebinde bulunmaksızın peygamberle evlenmek isteyen mümin kadınları da eğer peygamber onu nikahlamak isterse diğer müminlerden farklı olarak yalnız sana helal kıldık. Hanımları ve cariyeleri hakkında müminler için bildirdiğimiz hükümleri biz elbette bilerek ve hikmetle takdir ettik. Bu hükümleri sana bir sıkıntı gelmemesi için bildiriyoruz. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Hanımlarından dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alabilirsin. Geri bıraktıklarından da kimi istersen yanına alabilirsin. Onlar hakkında sıraya uyup uymamakta sana bir vebal yoktur. Bunu senin arzuna bırakmamız, onların gönüllerinin hoş olması için daha uygundur. Bu onları üzmez de, çünkü onların hepsine sen ne yaparsan, Allah'ın emir ve izniyle olduğunu bilerek razı olurlar. Allah kalbinizde olanı bilir, Allah her şeyi bilir ve hatalarınıza karşı yumuşaklıkla muamele eder. Bundan sonra başka bir kadını nikah etmek veya nikahın altında bulunanlardan birini boşayıp yerine başkasını nikahlamak güzellikleri hoşuna gitse de sana helal olmaz ancak sahip olacağın cariyeler müstesna Allah her şeyi görüp gözeticidir ey iman edenler yemek için davet olunmadan peygamberin evine girip de orada yemek vaktini beklemeyin davet edildiğinizde ise girin fakat yemeğinizi yedikten sonra sohbete dalmadan dağılın. Bu hareketleriniz peygambere eziyet verir. O da size bunu açıklamaktan sakınır. Allah ise hakkı açıklamaktan çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğinizde de perde arkasından isteyin. Hem sizin kalbiniz hem de onların kalbi için bu daha temiz bir harekettir. Ne Allah'ın Resulüne eziyet vermeniz, ne de ölümünden sonra onun hanımlarını nikahlamanız, size ebediyen caiz değildir. Muhakkak ki bu, Allah katında pek büyük bir günahtır. Siz bir şeyi ister açığa vurun, ister gizleyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Peygamber hanımları için babaları, oğulları, kardeşleri, Kardeşlerinin oğulları Kız kardeşlerinin oğulları Diğer Müslüman kadınlar Ve cariyeleriyle Perde arkasında olmaksızın Görüşmelerinde bir günah yoktur Bununla beraber Ey peygamber hanımları Allah'tan korkun Şüphesiz ki Allah her şeye Hakkıyla şahittir Peygambere Allah Rahmet eder Melekler de dua eder Ey iman edenler siz de ona teslimiyetle salat ve selam getirin. Allah'a isyan ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünyada da, ahirette de lanet etmiş ve onlar için hor ve hakir edici bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şey sebebiyle eziyet edenler de büyük bir iftirayı ve apaçık bir günahı üzerlerine almışlardır. Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle! Evlerinden çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu, onların hür ve iffetli hanımlar olarak tanınmaları ve eziyete uğramamaları için daha uygundur. Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir eğer o münafıklarla kalplerinde fesat taşıyanlar ve Medine'de Müslümanların aleyhinde haberleri yayanlar bu hareketlerine son vermezlerse biz seni onların üzerine göndeririz sonra da senin yakınında fazla barınamazlar onlar lanetlenmişlerdir nerede bulunurlarsa bulunsunlar ...yakalanıp öldürülürler. Daha önce gelip geçmiş kavimler hakkında da... ...Allah'ın kanunu böyleydi. Sen Allah'ın kanununu değiştiremezsin. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyor. De ki, ona dair bilgi Allah katındadır. Nereden bileceksin? Belki onun vakti pek yakındır. Muhakkak ki Allah, kafirleri rahmetinden uzaklaştırmış ve onlar için alevli cehennem ateşini hazırlamıştır. Orada ebedi olarak kalacaklar ve kendilerine ne bir dost ne bir yardımcı bulamayacaklardır. O gün yüzleri ateş içinde çevrilir dururken ne olurdu, Allah'a ve peygambere itaat etseydiklerler. Ey Rabbimiz derler. Biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk. Onlar da bizi yoldan çıkardılar. Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve pek büyük bir lanetle onları rahmetinden uzaklaştır. Ey iman edenler! Musa'ya eziyet edenler gibi siz de peygamberinize eziyet etmeyin. Allah Musa'yı onların söylediklerinden temize çıkardı. O Allah katında yüksek bir makam sahibiydi. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sözün doğrusunu söyleyin. Ta ki Allah sizi güzel işlere muvaffak etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse pek büyük bir kurtuluşa ermiştir. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Hepsi de onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular. İnsan ise onu yüklendiği Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir. Emanete hıyanet eden münafık erkeklerle münafık kadınlara ve müşrik erkek ve müşrik kadınlara Allah layık oldukları azabı verecek, mümin erkek ve mümin kadınlara ise tevbe nasip ederek günahlarını bağışlayacaktır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Sebe Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet o Allah'a mahsustur ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Ahirette de bütün hamd O'na mahsustur. O'nun hikmeti her şeyi kuşatır. O her şeyden hakkıyla haberdardır. O yere gireni de, yerden çıkanı da, gökten ineni de, göğe yükseleni de bilir. O çok merhamet edici, çok bağışlayıcıdır. İnkar edenler, kıyamet başımıza gelmez dediler. Sen de ki, evet, gaybı bilen Rabbime yemin olsun ki, başınıza gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir şey ondan uzak kalamaz. Bundan küçük veya büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitapta yazılmıştır. Çünkü o iman edip güzel işler yapanları mükafatlandıracaktır. Onlar için günahlarından bağışlanma ve ardı arkası kesilmeyecek hoş bir rızık vardır. Ayetlerimizi akıllarınca boşa çıkarmak için birbirleriyle yarışanlara gelince, onlar için de kötü ve pek acı bir azap vardır. Kendilerine ilim verilmiş olanlar görüyor ki, Rabbinden sana indirilen Kur'an, hakkın ta kendisidir ve halkı, izzet sahibi ve her türlü hamde layık olan Allah'ın yoluna ulaştırmaktadır. İnkar edenler dediler ki, Toprak altında çürüyüp parça parça olduktan sonra yeniden diriltileceğinizi söyleyen bir adamı size gösterelim mi? O Allah adına yalan mı uyduruyor yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, ahirete inanmayan o kafirler azap içinde kalacaklardır ve haktan pek uzak bir sapıklıktadırlar. Onlar... Önlerinden ve arkalarından kendilerini kuşatan gökyüzüne ve yeryüzüne bakmazlar mı? Dilesek onları yerin dibine geçirir, yahut üzerlerine gökten bir parça düşürürüz. Şüphesiz ki bunda hakka yönelen her bir kul için deliller vardır. Andolsun ki biz Davud'a lütufta bulunmuştuk. Ey dağlar ve kuşlar, onunla beraber tesbih edin dedik. Demiri de onun için yumuşattık. Demirden muntazam dokunmuş uzun zırhlar yap dedik. Güzel işlerde bulunun, şüphesiz ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla görürüm. Rüzgarı da Süleyman'a boyun eğdirdik ki, sabahtan bir aylık, öğleden sonra da bir aylık yol giderdi. Erimiş bakırı ona sel gibi akıttık. Rabbinin emriyle ona hizmet eden cinler de vardı ki, İçlerinden her kim bizim emrimizden çıkacak olsa, ona alevli ateş azabını tattırırdık. Cinler Süleymana yüksek saraylardan, suretlerden, havuz gibi çanaklardan, yerinden kaldırılmayacak kadar büyük kazanlardan ne isterse yaparlardı. Ey Davut Hanedanı, şükür için çalışın. Kullarından şükredenlerse pek azdır. Eceli gelip de. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde asasını kemirmekte olan bir ağaç kurdu, onun ölümünü onlara fark ettirdi. Süleyman yere düşünce cinler anladılar ki eğer kendileri gaybı bilselerdi o meşakkatli işe devam edip durmazlardı. Andolsun ki sebe kavmi için yurtlarından Allah'ın kudret ve rahmetine bir delil olmak üzere Sağdan ve soldan onları kuşatan bahçeler vardı. Onlara denildi ki, Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. İşte size hoş bir belde, Rabbiniz ise çok bağışlayıcıdır. Fakat onlar şükürden yüz çevirdiler. Biz de onların üzerine şiddetli bir sel gönderdik ve bahçelerini, içinde acı meyveli ağaçlar, meyvesiz bitkiler, biraz da sedir ağacı bulunan iki harap bahçeye çevirdik. Nankörlükleri yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz nankörlerden başkasını cezalandırır mıyız? Biz onların yurduyla bereket verdiğimiz memleketler arasında ardarda beldeler meydana getirip aralarında kolaylıkla seyahat etmelerini nasip etmiş ve oralarda gece gündüz emniyet içinde dolaşın demiştik. Onlarsa etraftan fakirler gelip onları rahatsız etmesin diye, Ey Rabbimiz şehirlerimizin aralarını uzaklaştır diyerek kendi kendilerine zulmettiler. Biz de onları darmadağın ederek dillere destan ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden ve çok şükreden her bir kul için ibretler vardır. Andolsun ki iblis insanların çoğunu saptıracağına dair iddiasını gerçekleştirdi ve müminlerden bir topluluk hariç hepsi ona uyup gittiler. Aslında şeytanın onlar üzerinde hiçbir gücü yoktur. Fakat biz ahirete iman edenleri ondan şüphe içinde olanlardan ayırt etmek için şeytana bu fırsatı verdik. Rabbin ise her şeyi gözetip koruyucudur. ''De ki, Allah'tan başka ilah saydıklarınıza haydi yalvarın. Onlar ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir şeye sahip olamazlar. Ne onların göklerde ve yerde bir ortaklığı vardır ve ne de Allah'ın onlardan bir yardımcısı.'' İzin verdiğinden başka hiç kimsenin şefaati onun huzurunda bir fayda vermez. Nihayet kalplerinden korku giderilince şefaat bekleyenler şefaat edeceklere Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da hakkı buyurdu ve şefaat izni verdi derler. O her şeyden yüce, her şeyden büyüktür. De ki göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kimdir? De ki Allah'tır. O halde biz veya sizden biri hidayet üzerinde diğeri de apaçık sapıklık içindedir. De ki, bizim işlediğimiz günahlardan siz mesul olmazsınız, sizin yaptıklarınızdan da biz mesul olmayız. De ki, kıyamet günü Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra da aramızda hakla hükmedecektir. O hakkı ortaya çıkaran her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a ortak koştuğunuz şerikleri bana gösterin de, haşa! ''Yegane izzet ve hikmet sahibi Allah O'dur. Biz seni insanların hepsine birden müjdeleyici ve sakındırıcı olarak gönderdik. Lakin insanların çoğu bilmezler. Eğer doğru söylüyorsanız, vaad ettiğiniz kıyamet günü ne zaman?'' diye soruyorlar. ''De ki, size vaat olunan bir gün vardır ki, ondan ne bir an geri kalabilir, ne de ileri geçebilirsiniz.'' inkar edenler biz ne bu Kur'an'a ne de ondan önceki kitaplara inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman suçu birbirlerinin üzerine atarken o zalimleri bir görsen tabi olanlar peşlerine takıldıkları büyüklerine siz olmasaydınız biz iman etmiştiklerler. Büyüklük taslayanlarsa kendilerine tabi olanlara siz hidayete eriştinizde biz mi sizi ondan çevirdiklerler? Hayır, siz kendiniz mücridiniz. Tabi olanlar da büyüklük taslayanlara gece gündüz işiniz hilekarlıktı derler. Allah'ı inkar etmemizi ve ona ortak koşmamızı emrediyordunuz. Azabı gördüklerinde için için pişmanlık duyarlar. Biz o kafirlerin boyunlarına demir boyunduruklar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezasını bulurlar. Biz hiçbir beldeye onları akıbetlerinden sakındıran bir peygamber göndermedik ki, oranın mağrur zenginleri, sizinle gönderileni biz inkar ediyoruz demiş olmasın. Onlar, bizim malımız da evladımız da çoktur, biz azaba uğratılacak değiliz dediler. De ki, Rabbim dilediğinin rızkını genişletir... Dilediğininkini daraltır Lakin insanların çoğu bunu bilmez Sizi bize yaklaştıracak olan ne malınızdır Ne de evlatlarınızdır Ancak iman eden ve güzel işler yapan kimse Bizim rızamıza yaklaşmış olur İşte onlara işlediklerinin karşılığında Kat kat mükafat vardır Ve onlar cennet saraylarında emniyet içindedirler Ayetlerimizi akıllarınca boşa çıkarmak için birbirleriyle yarışanlarsa, azap içinde kalıcıdırlar. De ki, Rabbim kullarından dilediğinin rızkını genişletir, dilediğinin rızkını daraltır. Siz her ne bağışta bulunursanız, dünyada ve ahirette karşılığını size verir. Rızık verenlerin en hayırlısı O'dur. O gün Allah onların hepsini huzurunda toplar, sonra da meleklere, ''Bunlar size mi ibadet ediyorlardı?'' diye sorar. Melekler, ''Seni tenzih ederiz.'' derler. Onlara karşı bizim sığınacak Mevlamız sensin. Onlar aslında cinlere tapıyorlardı ve birçoğu onlara iman etmişti. O gün birbirinize ne bir fayda vermeye gücünüz yeter, ne de bir zararı uzaklaştırmaya, zulmedenlere de yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını tadın deriz. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, bu ancak atalarınızın taptıklarından sizi vazgeçirmek isteyen bir adamdır derler. Yine derler ki, bu Kur'an ancak uydurulmuş bir yalandır. Kendilerine hak geldiğinde o kafirler, bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir derler. Halbuki biz onlara ders alacakları bir kitap vermemiş, senden önce bir peygamber de göndermemiştik. İddiaları ne bir kitaba dayanmaktadır, ne de bir peygambere. Kendilerinden öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Bunlarsa, evvelkilere verdiğimiz kuvvet ve servetin onda birine bile ermedikleri halde, ...peygamberlerini yalanladılar. Bakın... ...bunlarsa... ...evvelkilere verdiğimiz kuvvet ve servetin... ...onda birine bile ermedikleri halde... ...peygamberlerimi yalanladılar. Bakın... ...inkarlarının cezasını nasıl verdim? De ki... ...size tek bir öğüt veriyorum. Allah rızası için... ...hakkı araştırmak üzere... ...birer birer veya... ...ikişer ikişer gelin... Beni dinledikten sonra düşünün. Sizin peygamberinizde bir cinnet eseri yoktur. O ancak şiddetli bir azabın gelip çatmasından önce sizi ikaz eden bir peygamberdir. De ki, Vazifem karşılığında sizden bir şey istiyorsam, o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye hakkıyla şahittir. De ki, ''Rabbim şüphesiz ki hakkı meydana çıkarır, o gayb alemlerini tamamıyla bilendir. De ki, artık hak geldi, bundan sonra batıl ne bir şeyi ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. De ki, eğer haktan sapmışsam vebali banadır, eğer doğru yoldaysam o da Rabbimin bana vahyi sayesindedir. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işitir.'' Her şeye, her şeyden yakındır. Onları can derdine düştükleri zaman bir görsen kaçacak bir yerleri yoktur ve azaba pek yakın bir yerde yakalanmışlardır. O zaman ona iman ettiklerler, makbul bir imanın mahalli olan dünya artık çok uzakta kalmıştır. Ona tekrar ulaşmaları ne mümkün. Halbuki onlar dünyadayken peygamberin davetini inkar etmişlerdi. Gayb alemi hakkında pek uzaktan bilgisizce atıp tutarak peygambere ve Kur'an'a asılsız şeyler yakıştırıyorlar ve ahireti inkar ediyorlardı. Onlarla arzu ettikleri şey arasına dünyaya dönmelerine mani bir ayrılık girmiştir. Tıpkı kendilerinden önceki benzerleri gibi çünkü onlar Dünyadayken halkı tereddüde düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet o Allah'a mahsustur ki, Gökleri ve yeri yoktan yaratmış, melekleri de ikişer üçer dörder kanatlı elçiler kılmıştır. O yarattıkları için neyi dilerse onu arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Allah insanlara rahmetinden bir şey nasip etse ona mani olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Allah'ın vermediğini de ondan başka verebilecek yoktur. Onun kudreti her şeye galiptir ve onun her işi hikmetledir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi gökten ve yerden rızıklandıracak Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Nasıl oluyor da haktan yüzünüz çevriliyor? Seni yalanlıyorlarsa senden önceki peygamberler de yalanlanmışlardı. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür.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 İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman eden ve güzel işler yapanların hakkıysa günahlarından bağışlanma ve pek büyük bir mükafattır. Kötülükleri kendisine süslenip de onu güzel gören kimse o müminler gibi olur mu? Şüphesiz ki Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. Onlar için tasalanıp da ''Kendilerini helak etme, muhakkak ki Allah onların işleyip durduklarını hakkıyla bilir. O Allah ki rüzgarları gönderir, bulutları harekete geçirir, sonra o bulutları ölü bir beldeye sevk eder ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltiriz. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir. Kim izzet istiyorsa... Bilsin ki bütün izzet Allah'ındır Güzel sözler ona yükselir Onu da ihlasla yapılan güzel işler yükseltir Müminlere kötülük yapmak için tuzak kuranlara ise Şiddetli bir azap vardır Öylelerinin tuzakları boşa çıkacaktır Allah sizi önce topraktan Sonra bir damla sudan yarattı Sonra da çiftler haline getirdi Hiçbir dişi onun bilgisi dışında ne hamile kalır ne de doğurur. Hiçbir canlı yoktur ki yaşatılması da ömrünün kısaltılması da bir kitapta yazılı olmasın. Bu ise Allah için pek kolaydır. İki deniz bir olmaz. İşte şu pek tatlı ve susuzluğu gidericidir. İçimi de kolaydır. Şu ise... Çok tuzlu ve acıdır. Her birinden taze balıklar yer ve süs eşyalarını çıkarıp takınırsınız. Gemilerin denizde suyu yara yara akıp gittiklerini görürsün. Bu Allah'ın size bağışladığı nimetleri arayıp bulmanız içindir. Umulur ki böylece şükredersiniz. O geceyi gündüze, gündüzü geceye katar. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların hepsi belirlenmiş bir vakte kadar akıp gider. İşte Rabbiniz olan Allah O'dur. Bütün mülk O'na aittir. Ondan başka ibadet ettikleriniz ise bir çekirdeğin zarına bile sahip olamazlar. Dua etseniz duanızı işitmezler. İşitseler de cevap veremezler. Kıyamet gününde de sizin kendilerini ilah edindiğinizi inkar ederler. Her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah'ın bildirdiği gibi kimse hiçbir şeyin haberini sana veremez. Ey insanlar! Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve her türlü övgüye layıktır. O dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halkı getirir. Bu ise Allah'a hiç de zor değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Ağır bir günah yükü altındaki kimse, yükünü taşımak için birini yardıma çağırsa, o çağırdığı kendi akrabasından bile olsa, günahından hiçbir şey yüklenmez. Sen ancak görmedikleri halde, Rablerinden korkan, ve namazlarını dosdoğru kılanları sakındırabilirsin. Günahlardan temizlenen kendisi için temizlenmiş olur. Dönüş ise Allah'adır. Körle gören, kafirle mümin bir olmaz. Karanlıkla ışık, inkarla iman bir olmaz. Gölgeyle sıcak, cennetle cehennem bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine hakkı işittirir. Sense kabirde yatanlar gibi kalpleri ölmüş kafirlere davetini işittiremezsin. Sen ancak bir sakındırıcısın. Biz seni Allah'ın rahmetiyle müjdeleyici ve azabından sakındırıcı olarak hak dinle gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir sakındırıcı gelip geçmiş olmasın. Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Peygamberleri onlara apaçık mucizeler, hikmet ve öğüt dolu sayfalar ve nurlu kitaplar getirmişlerdi. Sonra da inkar edenleri azabınla yakaladım. İşte bakın cezalarını nasıl verdim. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi ki, Onunla rengarenk meyveler çıkardık. Dağlarda da beyazlı, kırmızılı, siyahlı, muhtelif renklerde damarlar yarattık. İnsanlardan, yerde yürüyen canlılardan ve ehli hayvanlardan da renkleri böylece çeşit çeşit olanlar vardır. Kulları içinde ancak alimler Allah'tan korkar. Şüphesiz ki Allah'ın kudreti her şeye galiptir. Ve o çok bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazlarını dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık bağışta bulunanlar, hiç zarar ihtimali olmayan bir ticareti ümit edebilirler. Çünkü Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecek ve üstelik lütfuyla daha fazlasını da ihsan edecektir. Şüphesiz ki o, çok bağışlayıcı kullarının mükafatını fazlasıyla vericidir. Kendisinden önceki kitapları doğrulayıcı olarak sana vahyettiğimiz bu kitap hakkın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah kullarından hakkıyla haberdar, onları hakkıyla görücüdür. Senden sonra kullarımızdan seçtiklerimizi o Kur'ana varis kıldık. Onlardan kimi vardır? kitaba uygun hareket etmeyerek kendisine zulmeder. Kimi bazı kusurlar işlemekle birlikte ona riayet eder. Bir de onlardan öyleleri vardır ki Allah'ın izniyle hayırda diğerlerini geride bırakırlar. Bu ise pek büyük bir lütuftur. Kur'an'a varis olan o müminler adın cennetlerine girerler ve orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Elbiseleri de ipektendir. Üzüntü ve korkumuzu gideren Allah'a hamdolsun derler. Şüphesiz ki Rabbimiz çok bağışlayıcı ve kullarının mükafatını fazlasıyla vericidir. O Rabbimiz ki ebedi olarak kalınacak bu yurda bizi lütufla yerleştirdi. Burada bize ne bir yorgunluk dokunur, ne de bir usanç gelir. İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki kurtulsunlar. Azapları da hiç eksilmez. Bütün kafirleri biz işte böyle cezalandırırız. Orada bağırışıp dururlar. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar da işlediğimiz kötülüklerin yerine güzel işler yapalım. Size, düşünüp ibret alan bir kimseye yetecek kadar... Bir ömür vermedik mi sizi bu azaptan sakındıran bir peygamber gelmedi mi şimdi tadın azabı zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gizliliklerini bilir o gönüllerde saklı olanı hakkıyla bilendir o Allah ki sizi yeryüzünde halife kılıp bütün mahlukatı üzerinde tasarruf hakkı verdi ''İnkâr edenin inkârı kendi aleyhinedir. O kafirlerin inkârları ancak Rablerinin katında rahmetten mahrumiyetlerini artırır. Kafirlerin inkârı kendi hüsranlarından başka bir şey artırmaz. De ki, ''Gördünüz mü Allah'ı bırakıp da ibadet ettiğiniz şeriklerinizi, onlar yeryüzünde neyi yarattıysa gösterin bana.'' Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Veya onlara bir kitap verdik de, onda Allah'a ortak koşmak için bir delil mi buldular? Hayır, o zalimler birbirlerini yalan vaatlerle aldatıp duruyorlar. Gökleri ve yeri yok olup gitmekten şüphesiz ki Allah korur. Eğer onlar yıkılacak olsa, Allah'tan başka onları hiç kimse tutamaz.'' Şüphesiz ki o halimdir, kullarına tevbe etmeleri için fırsat verir ve onları hemen cezalandırmaz ve o gafurdur, kullarının günahlarını çokça bağışlayıcıdır. O müşrikler kendilerine bir peygamber geldiği takdirde diğer ümmetlerin herhangi birinden daha ziyade hidayeti benimseyeceklerine dair var güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Onlara peygamber geldiğindeyse bu onları daha da çok haktan uzaklaştırdı. Onlar yeryüzünde büyüklük taslamaları ve kötülüğe düşkünlükleri yüzünden haktan uzaklaştılar. Kötü tuzak ancak sahibinin başına geçer. Onlar evvelkilerin başına gelen helakin kendi başlarına da gelmesini bekliyorlar. Zalimlerin azaba uğraması Allah'ın kanunudur sen bu kanunu değiştiremezsin. Azabı layık olandan başkasına çevirmekle de, sen bu kanunu değiştiremezsin. Onlar, yeryüzünde gezip de, kendilerinden önceki kavimlerin akıbetlerinin ne olduğuna bakmazlar mı? Onlar, kendilerinden daha da kuvvetliydiler. Ne göklerde ve ne de yerde, hiçbir şey, dilediğini yapmaktan Allah'ı aciz bırakamamıştır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilir, her şeye hakkıyla kadirdir. Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların cezasını takdir edilmiş bir vakte kadar geri bırakır. O gün geldiğinde ise şüphesiz ki Allah kullarının her halini hakkıyla görücüdür. Yasin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yasin Hikmet dolu Kur'an'a yemin olsun ki sen Allah tarafından insanlara gönderilmiş peygamberlerdensin ve dosdoğru bir yol üzeresin. O Kur'an kudreti her şeye galip olan ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah katından indirilmiştir. Ta ki ataları ikaz edilmeyip kendileri de bu yüzden gaflet içine düşmüş bir topluluğu Allah'ın azabından sakındırasın. Andolsun ki azap vadi onların çoğu üzerine bir hak olmuştur. Artık iman etmezler. Biz onların boyunlarına öyle halkalar geçirdik ki çenelerine kadar dayanır da hakka boyun emezler. Bir de önlerine bir set, arkalarına bir set çekip, gözlerini kapattık. Artık hakkı göremezler. Sen onları ikaz etsen de, etmesen de birdir. İnanmazlar. Sen ancak, Kur'an'a uyan, ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseleri ikaz edebilirsin. İşte onları Allah katından bir bağışlanma, ve güzel bir mükafatla müjdele. Ölüleri diriltecek olan, ve onların iyi ve kötü işleriyle arkalarında bıraktıkları eserleri zayi etmeyip, kaydeden biziz. Biz her şeyi levh-i mahfuzda tek tek yazdık. Onlara şu kasaba halkını misal ver ki, kendilerine elçiler gelmişti. Biz o topluluğa iki elçi göndermiştik. Onlar ikisini de yalanlamışlardı. Sonra bir üçüncüsüyle o elçileri takliye ettik. Üçü de biz size doğru yolu göstermek için gönderilmiş elçileriz dediler. Onlarsa siz de bizim gibi insanlarsınız. Rahman bize hiçbir şey indirmiş değildir. Siz ancak yalan söylüyorsunuz diye cevap verdiler. Elçiler dedi ki, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilmiş elçileriz. Vazifemiz size hakkı bildirmekten ibarettir. Onlar elçilere... Biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa düştük. Eğer iddianızdan vazgeçmezseniz sizi taşlarız ve bizden acıklı bir işkence görürsünüz dediler. Elçilerse uğursuzluk sizin kötü işlerinizin neticesidir dediler. Yoksa size öğüt verilmiş olmasını mı uğursuzluk sayıyorsunuz? Gerçekten siz haddini aşan bir topluluksunuz. Sonra şehrin uzak bir yerinden koşarak birisi geldi. Onlara, ey kavmim dedi, size gönderilen elçilere uyun. Doğru yolda olan ve sizden bir ücret de istemeyen kimselere uyun. Niye beni yaratan zata iman etmeyeyim? Sonunda hepiniz ona döneceksiniz. Ben hiç ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar murad etse... Sizin ilah edindiklerinizin bana hiçbir yardımı dokunmaz. Onlar beni Allah'ın azabından da kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığa düşmüş olurum. Ben hepinizin Rabbi olan Allah'a inandım. Siz de gelin beni dinleyin. Ona haydi bir cennete denildi. O da keşke dedi. Rabbimin günahlarımı bağışlayıp bana ikramlarda bulunduğunu kavmim de bir bilebilseydi